imkansız ve aykırı gibi gözükse de aslında mümkün. Biz bugün İstanbul'da aracılığı mümkün kılan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde de doçent doktor Alaattin Kirazcı ile İstanbul'da aracılık nasıl mümkün oluyor, oluyoru konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. E, Alaattin hocam size şunu sormak istiyorum. Aracılıkla e, ilgili serüveniniz ne zaman ve nasıl başladı? E, ee, aslında e, 2009 yılına götürebiliriz. Ee, bir Organik heykel e, projesi adı, adında bir e, ekolojik sanat e, projesi e, e, yürütmeye başladığım, başladığımda bütüncül bir bütüncül e, ve doğal e, şehir e, bahçesini e, fakülte içerisinde e, hani kurduktan sonra e, gelişen bir şeydi. Çünkü Hani bu burdan yani çok geçmişe gidiyorum aslında. Fakat bütüncül bahçe içerisinde önemli bir takım unsurlar vardır. Örneğin kompost yapımı, tavuğun tavuk gibi çok değerli bir hayvanın bahçe içerisine sokulması ve pol polinasyonu, polenlemeyi sağlayacak. ...bir hayvan olarak, bir böcek olarak aslında arının girmesi şeklinde anlatabiliriz. Dolayısıyla yavaş yavaş doğal şehir bahçesi oluşturuldu. Ondan sonra tavuklar girdi. Tavuklarda neredeyse üç yıl sonra da artık arıların girmesi gerektiğine karar verdim. İsmek'ten... Arıcılık sertifikası aldıktan sonra hı hı. E, fakülteye arılar girdi. Bir şekilde. İlk olarak fakültede mi başladınız arıcılık yapmaya? E, aslında yürüttüm e, biraz. Arılar e, çok o, farklı canlılar tabii. tavuk e, gibi değil. E, müdahalesi biraz daha zor. Yani nereye uçtu, kaçtı falan yani hı hı. bunu takip etmek zor. Cesaret edemedim. Önce Gebze'de bir arkadaşımın bahçesinde denedim. Fakat günler geçtikçe biraz tecrübe kazanmak çok zor oldu. Zor olduğunu hissettim. Öğrenmek istiyorsunuz tabii. Ne kadar müdahale etmek istemezseniz de. O yüzden daha yakınıma gelmesi gerektiğini düşündüm. Neredeyse e, yani terasım olsa terasta yapacaktım <gülüyor> aslında. Okulun bahçesini de koymayacaktım. E, bir ay kadar sonra e, bir koloni arada aldım ve okulun bahçesinde denemelere başladım. Peki e, okulun bahçesinde ya da terasımda yapacağım dediniz. Bu mümkün Hı -hı. müdür? Yani normal şartlarda çünkü <gülüyor> insan arıcılık deyince kafasında şöyle bir resim oluşuyor. E, i̇nsanların çok yoğun olmadığı bir yerde ...çok uzak bir alanda kovanlar alıyor ve ara ara o kovanlar gidip ziyaret ediliyor. Evet. Yani bu teras ve okul, fakülte bahçesi mümkün müdür? Çok mümkün, çok yakın olabilir bal arıları, çok enteresan canlılar. Aslında kendi dünyaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen canlılar... Şöyle başlayayım birçok açıdan e, sorunuzu cevaplayabilirim. Sadece nereden başlayacağımı e, <gülüyor> şey karar vermeye çalışıyorum. E, öncelikle şunu söyleyeyim e, Türkiye'de şehir arıcılığı gizli e, zaten var. E, benim bunu farkına varmam da zaten kovanı koyduktan sonra başladı. Çünkü insanlarla sosyal bu sosyal bir sanat projesi aslında. Sosyal ilişkiyi önemseyen bir proje. İsminin de organik olmasının sebebi odur aslında. Organik ilişkiyi vurgular. Şimdi sohbetler sırasında anladım ki her İstanbul'un kısımları yani İstanbul özelinde konuşuyorum. Aslında Türkiye geneline de bu yansıtılabilir. Her İstanbul'un e, ailesinden ya da yakınından bir arıcı var. Hmm. E, ve bunlar İstanbul'a taşınırken bu geleneği de taşıyorlar. E, ben hatta şunu e, şunu hissediyorum şu e, günlerde. İstanbul'un e, arıcılık geleneği çok, e, e, çok fazla. ...çok fazla derken olumsuz bir şey anlamında hı hı. söylemiyorum. Gelişmiş aslında. Evet var. İstanbul'da doğal bir arıcılık var. Fakir e, e, şehirleşme insanı e, aslında e, bizi doğadan uzaklaştıran bir yapısı vardır ya... ...hep eleştiririz evet. bu konu. Bu hakikaten bu gerçek ve çok dramatik bir şekilde yer alıyor. Bu tavuklar için de böyle, arılar için de böyle... E, e, ist, e, fark ettim ki e, çok ciddi boyutlarda arıcılık yapılıyor İstanbul'da gizli olarak. E, terasta e, hatta e, is, ismekte kurs alırken e, terasında arıcılık yapmaya, yapmak isteyen insanlar vardı. Fakat e, o zaman bu kadar yaygın olduğunu bilmiyorduk biz. E, ve ben benim tecrübelerimde geliştikçe e, e, terasında bahçesinde İstanbul'un gizli arıcılar var. Bu bu gizli kalmasının sebepleri çok önemli. Buna da değinmek isterim burada söylemem Lütfen. önemli çünkü aracılık yönetmeliği gezgin aracılığı yönelik hazırlanmıştır. Oysa ki dünyanın birçok yerinde bugün Büyük metropollerde New York, Berlin, Londra, Hong Kong, Hong Kong gibi e, metropollerde arıcılık çok yaygın. E, özellikle e, araların... E, Büyük boyutlarda yok oluşu sebebiyle bu tarımsal kimyasallar nedeniyle gerçekleşen ölümlerden sonra Londra'da sadece BBC'nin yaptığı kampanyalar sayesinde o kadar arttı ki bitki örtüsünün yetersizliği tartışılmaya başlandı. İstanbul büyük bir nimet. Hı hı. Bizim coğrafyamız bu nimetten zaten çok az yararlanıyor. Ee, sadece İstanbul e, yüz ölçümü karşılaştırdığınızda Londra ve e, Hollanda ile çok daha e, küçük fakat bitki örtüsü olarak çiçekli bitki sayısı 2500'dür. Bu iki ülkeden de çok daha yüksektir e, ve e, çok sayıda da endemik bitkisi vardır sadece İstanbul'un coğrafi yapısının da buna etkisi vardır bilimsel araştırmaları yapıyorlar zaten üniversitelerimiz arıcılık konusunda bunları teyit ediyorlar bu rakamları yani İstanbul'un İstanbul biz yok görmesek de var olan yaba, yabani bal araları yaşıyorlar şöyle bir şeyi anıma anlatmak isterim arıcı arkadaşlardan bir tanesi bir okulun bahçesinde yapılmış bir ağaç evin içerisinde yabani e, bal arısı e, bu yabani derken insanın hani müdahale etmediği hı hı. E, nedir aralar e, bir yeni bir ev bulmak için işte oğul çıkıyor kovandan ve e, oraya yerleşiyorlar. ...okulun bahçesinde yapılan bir ağaç evin duvarlarının arasında e, arı buldu. Kilolarca hı hı. bal çıktı buradan e, ve e, üç yıldır orada olduğu düşünülüyor. Hı hı. Yani bunun gibi örneği çoğaltabiliriz. E, e, yani bildiğim birçok örnek var tabii burada uzatmamak anlamına söylüyorum. Hı hı. E, yani bu e, sanat projesinin de amacı bu zaten... E, yani bizzat bunu bununla ilgili konuşarak ve bir şekilde insanlara ulaşarak şehirde aracılığı yayma çabası gidiyor bu sanat projesi, ekolojik sanat projesi. Dolayısıyla sorunuzun cevabı Hı -hı. çok geniş çok, bir şekilde. Evet, evet. Çok iyi bir cevap oldu, harika bir cevap. Ekolojik sanat dediniz ya, ekolojik sanat ne demek? Bir Önce bir onu açalım. Şöyle, çok geniş, geniş bir yelpaze ile değerlendirmek mümkün. Aslında 1960'larda özellikle Amerika endüstriyel yani gelişim mi demek lazım, değişim mi demek lazım çok emin olamıyorum bazen. Endüstriye tepki olarak diyeyim, daha geniş bir kavram olarak gelişen bir sanat akımı. Fakat diğer sanatlardan hem ayıran en büyük özelliği, Naif ya da romantik bir doğa severlik e, e, değil, bizzat o doğayı e, yıpranmış, özellikle yıpranmış, e, yok olmaya yüz tutmuş e, doğayı, doğayla ilgili her şey yok olmaya yüz tutmuş hayvanlar ya da bitkileri e, onarmaya, onları tekrardan yaşatmaya, yaşatmaya, e, e, Yaşatmayı amaç edilmiş Bizzat e, atölyesini Doğa içerisine taşımış e, bu, bu tür faaliyetleri Yürüterek e, bilinçlendirme Farkındalık e, yaratma e, Gibi çok daha toplumsal bir e, Amaç güden e, Sanat türü olarak açıklayabilirim Hı, Çok güzel Siz 2009 yılında ekolojik sanat projesini Başlattınız evet. e, Ve e, bu az önce tanımını yaptığınız Ekolojik sanat projesinde de onarma ve tekrar yerine koyma halini evet. devam ettirirken de bu şehirde arıcılık kısmını bu projeye entegre ettiniz. Aynen Doğru öyle. mu? Aynen öyle. Peki nasıl harmanladınız birbirine? Yani zaten çok ayrı değiller aslında ama hani evet. sonradan dahil etmek nasıl gerçekleşti? Ya organik heykel projesi daha geniş bir kavram olarak değerlendirmek mümkün. Bunun içerisinde doğal şehir bahçesi, sebze ve meyve, son yıllarda meyve ağaçları da diktim fakültenin bahçesine. Fakat özellikle sebze dikimi en başından beri vardı. Sürdürülebilir oto şimdi toprak harfiyat toprağı benim 150 metrekarelik bir alan içerisinde yaptığım doğal şehir bahçesi ve verimsiz bir toprak. Dolayısıyla bunun veri, verimini artırabilmek için kompost yapımı, öğrencilerle birlikte kompost atölyesi. Bunda İstanbul Permakültür Kültür inisiyatifinin de etkisi var. Onlarla birlikte atölye düzenlemiştik burada anmak isterim kendilerinde biyo kömür yapımı tabii biyo kömür çok daha geniş açıklanabilir kısaca şey organik malzemenin oksijensiz ortamda yakımı yakılımı ve toprağa kazandırılması çok değerli bir malzeme bu konuda önemli bilimsel araştırmalar var. Devrim niteliğinde olarak tanımlanıyor. Bunun yapımını da bizzat öğrendim ve toprağa kattım. Ve sonra da tavuklar. Tavuklar en ekolojik hayvan hayvanlardan bir tanesi olarak tanımlanabilir. Bunun açıklaması yapılması gerekir tabii ama çok uzar şimdi. <gülüyor> ve dolayısıyla şey... Sonra da arılar girdi. Arıların girmesinin sebebi de kısaca polen lemesi. Hmm. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Arıların önemi çok büyük. Bu kesinlikle bu artık sloganlaşmış bir evet. açıklama. Fakat defalarca söylemekten hiç rahatsız olmuyorum. Yani arı, arısız yaşam düşünülemez. Yediğimizin dörtte üçünü aralar sayesinde soframızda buluyoruz. Ve aynı zamanda polinasyonu sağlıyor. Bu polinasyonundan yüzde otuz artırdığı söyleniyor. Yani bir bahçe yapacaksınız, arısız bir bahçe düşünemezsiniz aslında. Özellikle doğal bir bahçe. Kimyasal gelince zaten arı yaşamadığı için söylüyorum Hı. özellikle. Doğal bir bahçe organik bir bahçe düşünüyorsanız arısız ve polenlemeyi sağlayacak bir canlı olmadan yapamazsınız. Zaten tek başına arı yüzde otuz artırıyor verimi. Dolayısıyla bütüncül bir şehir bahçesi oluşturmanın şartları olarak gördüm bunu. Birbiriyle zaman içerisinde projeye katıldılar. Evet ama tabi arılar en önemli halkayı oluşturan kısım. Evet şu an için özellikle halkalar Evet bu projede zaten e, bu arılarla birlikte e, tamamlanacak e, diye düşünüyorum. E, arkadaşlar arasında şakalaşıyoruz büyükbaş hayvan mandıra şeklinde falan. <gülüyor> <gülüyor> Fakat <gülüyor> e, şey tabii şehir içerisinde <gülüyor> bu, bu an, bir anlamda geleceğe yatırım. Projesi hem kişisel evet. anlamda ben kişisel anlamda <gülüyor> bir kendimi bilinçlendirme ben bilinçlenirken başkalarını da bilinçlendirme projesi farkındalık yaratma projesi yani çok hmm. etkileyici bir proje hocam fakültenin bahçesi ya yani fakültenin bahçesinde ne kadarlık bir alan bunun için artık, fakülte binası çok büyük bir bina Fakat arazi yedi dönüm Yedi dönüm e, ama çok ciddi bir adam Geniş bir parkımız var hı hı. E, Hatta yetmiyor bile araba sayısı Şehirde arttıkça artıyor Hiç sonu gelmeyecek bir şekilde e, Bahçemiz de var e, Heykel bölümü Atölyelerimiz Diğer bölümlerinde at Barak atölyesi falan var yedi dönüm içerisinde e, Valla bize yetmiyor bile aslında hı hı. <gülüyor> e, Bana zaten yetmiyor ben e, yani e, bir taraftan e, şey bahçe yapmak için şehir içerisinde e, arazi ararken araları koyacak evet. da şimdi çok e, enteresan şeyler oluyor. Analar gelişiyor tabii. Önceden domates dikmek için şehir bahçesi arardım. Şimdi araları koyacak <gülüyor> <Yarın> <gülüyor> alan alan arıyorum. Ee, yani böyle bir şekilde çok, <gülüyor> çok güzel. genişliyoruz. Çok güzel. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Hı -hı. Ardından sohbetimize tekrar devam edeceğiz. When they kick at your front door how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun When the law break in How you gonna go Shot down on the pavement all waiting on death row? You can curse us You can bruise us But you have to answer too Well, but surely your time will come as in heaven, as in hell. You see, he feels like Ivan, born under the Brixton sun. His game is called surviving at the end of how they come? You know, it means no mercy with again No need for the Black Maria Goodbye to the Bricks Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Açık Radyo'da 94.9'da çok değerli bir konuğumuz var. E, Alaattin Kirazcı, Marmara Üniversitesi'nde e, fakültenin bahçesinde Bütüncül Şehir Bahçesi'nin içerisinde arıcılık yapıyor. E, bütüncül Şehir Bahçesi'ni e, genel olarak bir e, değerlendirdiğimiz zaman öğrencileriniz ne tepki verdiler fakültede böyle bir bahçe oluşturma fikrine? Evet. Öğrencilerin çok e, o, olumlu tepkilerini aldım. Beni en büyük e, şey, beni motive eden en büyük şeylerden bir tanesi de e, budur aslında. E, e, toprakla haşır neşir olmak istiyorlar. E, öğrencilikleri içerisinde hani e, dersler var, müfredatlar var beni e, takip etmesi gereken. E, bunu e, çok, e, çok, çok. Çok zamanlarında veremeselerdi Bana çok yardımcı oldular Burada almak isterim Sibel Çetin, Hakan hı hı. Küpür isminde Öğrencilerim oldu ilk yıllarda Daha sonra Arıcılıkla Bana Ağaç üstüne arıyı bir ağacın üstüne yerleştirmem gerekti. Platform yaptık bir öğrencimle birlikte. Yardımları çok oldu. Hı -hı. Zaman zaman başka öğrenciler de katıldı. Çok ilginç anılarım var tabii. Öğrencilerden olumlu tepkiler alırken ilk başlarda fakülte içerisinde hocalarımız biraz tuhaf karşıladı diyebilirim bunu açıkça söylesem. <gülüyor> Öğrencilerden ziyade hocaları ikna etmek zor oldu. E, tabii insan evet öğrenciler zaten izliyorlar öğrenciler e e e çok enteresan bir manzara ile karşı karşıyayız aslında fakültede baktığınızda ee, bazen e, fakülte de fakültenin kantininde öğrenciden daha çok tavuk var ee, kantin <gülüyor> kantinde ayaklarının altında dolaşıyorlar ve e, bir anlamda onların yiyeceklerini de bakıyorlar bir kedi gibi bir Hı -hı. köpek gibi e, fakültenin e, içerisinde serbestçe dolaşıyorlar e, şimdi şey hoca kısmında söyleince. E, bu fakültemizin e, e, dekanımız İnci Ilgım'ın e, desteği olmadan e, gerçekleşemezdi bir proje. Bu çok önemli. Çok e, hatta kendisinin <gülüyor> kendisiyle ilgili bir anım var. E, tavuklar nedeniyle beni... beni Beni tebrik etti teşekkür etti ee, bana çocukluğumu yaşattın ee, sana teşekkür ederim bunun için dedi yani bunun kıymetini bilen e, insanlarımız da var evet. yani onu söyleyeyim. Peki bahçede elde ettiğiniz e, ürünleri e, nerede kullanıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Aslında çok önemli bir konu. Ben e, şey sohbet içerisinde atladığım bir konuya e, değindiniz. Şöyle, e, sanat kısmıyla da e, ilgili e, tohum kısmı. Çünkü 2009 yılında başladığımda, e, yıllar öncesinden zaten e, genetiği değiştirilmiş organizmalar e, adındaki e, e, genetiği değiştirilmiş tohumlar e, çok e, tartışılıyordu. E, ve tohumculuk kanunu e, yeni yeni... Hı hı. Hani, e, karşı harekete e, dönüşmüştü. İlk e, tonculuk kanununa karşı bir e, hareketlenme e, vardı, eleştiri vardı. Bütün e, bu e, ortam içerisinde e, zaten anlamlı e, bir e, proje, e, organik heykel ee, ekolojik sanat projesi ee, bu tohum bizzat sanatçı olarak ben bu tohumları yetiştirmeye adamış vaziyetteydim e, o yıllarda e, bu yıllarda e, tavukçuluk ve arıcılık girdiği için diye geçmiş konuşuyorum e, bu tohumları bizzat yetiştiren peşin e, Performans yapan bir sanatçı olarak varım aslında yani ben bir anlamda ben heykeltıraşım aynı zamanda performans hı hı. sanatıyla de ilgiliyim ben hem heykel sanatını hem performans sanatını zamanı ve mekana yaymış vaziyetteyim günlük yaşam günlük yaşamın bir parçası gibi görülecek bir hareketi sanatsal bir faaliyet olarak yürütüyorum. Tohum bizzat doğanın içerisinde, şehir bahçesinde tohum yetiştiriyor. Bu tohumu insanlara dağıtıyor olmakla birlikte bu tohumu çerçeveleyip sanat objesi haline de dönüştürüyor. Bunların tabii hikayesi var. Hı hı. E, hepsinin bir hikayesi var fakat niye hizmet ettiğini de söylemek <gülüyor> daha önemli belki de. Evet. E, şu çok önemli, burada tohumu genetiği değiştirilmiş olması çok çok yani sakıncalı bir durum yaratıyor şu açıdan bir tohumun bir coğrafyada gelişimi aslında kültürel belliğe hitap ediyor. Yani bizi bizi ifade eder. Bir patlıcanı patlıcan yiyecek bir şey olarak Görmekten vazgeçmeliyiz bir anlamda çünkü bizim kültürümüzle örtüşmüş bir şeydir sebzedir meyvedir patlıcan domates biber hı hı. bütün bunların hepsi bu coğrafyada coğrafyaya adapte olmuş ve kültürel olarak da yer kazanmış bitkilerdir bunlar dolayısıyla bir anlamda genetiğini değiştirmek bunu katletmektir. Son bir soru daha sormak istiyorum hocam. E, bu Bütüncül Şehir Bahçesi'ni e, ziyaret edebiliyor muyuz? Evet zaman zaman bireysel ziyaretler oldu. Özellikle tohum e, verdiğim zaman insanlara etkinlik... E, et, bir... Ve zaman zaman da etkinlik düzenleyip mesela bar, bir bahar festivali, tohum ekme, hatta e, tavukların yumurtasından yeme festivali gibisinden böyle geniş şeyler düşündüğüm oldu. Fakat e, organizasyon eksikliği nedeniyle <gülüyor> her şeyi tek başına yapan Alattin <gülüyor> şeklinde olduğu için e, kendi tanıtım dahi hani yapmakta çok zor, zorlanıyorum ve... Evet e, gönlümde yatan odur ee, özellikle mahalle insanlarıyla o e, bahçeyi ürünleri paylaşmak hani biz zaten yemek anlınıyorduk söyleyelim tohumlar zaten paylaşıyordu bunu gönlümde var evet o zaman bunu böyle bir şey olduğu zaman tekrar bir program yapıyoruz ve duyuruyoruz çok insanlara evet. programıma katıldığınız için çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiniz bana estağfurullah efendim tohumda nasada ekolojik yaşam programında bugün Marmara Üniversitesi'nde bütüncül şehir bahçesini kuran Doçent Doktor Alaaddin Kirazcı ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Doğumdan ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.